Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık bal, tutabiliyorum mesela <gülüyor> Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Korhan Gümüş ...tapusluyor. Kolay kolay... ...esaltı maddeler... ...elektrikçiler terk etmedi... ...perşembe Merkez pazarı merkezinde... Günaydın sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bugün programımızda... ...şehirde genel olan haberlerden bahsettikten sonra... ...bir konu ağırlayacağız. Ve geçtiğimiz aylarda... ...Venedik Biyaneli'nde yapılmış olan... ...bir işbirliği... E, ...anlaşması üzerine sohbet edeceğiz. Başlayan diyelim istersen. Evet, Galata Rum Okulu'nu herhalde kastediyorsun. Evet, Galata Rum Okulu ile... E, ...Hollanda Mimarlık... E, Enstitüsü arasında yapılan bir protokol. Venedik e, Bieneli'nde başlayan. Ondan söz edeceğiz. E, haberlere... ...istersen kısaca girelim. Geçen hafta neler oldu? Evet, e, geçen hafta... E, ...Taksim'deki... E, e, ...çalışmalarla ilgili... sanırım bir e, e, i̇lan, ilan verildi ve evet. e, burada Geniş bir entelektüeller evet. imza attılar aslında 50 bin kişilik bir imza şeyi toplandığı fark edildi hani biraz daha uğraşılsa belki 100 bin 200 bine kadar da çıkabilir belki ama hani bu kısa sürede Taksim nöbeti içinde kısa sürede toplanan imzalarla birlikte 50 bini geçti daha önce zaten ilk aşamada 20 bin imza toplanmıştı Ee, bu ilan aslında bir farkındalık yaratmak için çünkü Taksim'de kışla yapıldığı takdirde e, Taksim gezisinin en önemli parçası yani buradaki kent içindeki önemli rekreasyon alanı ortadan kalkacak. Ağaçlar kesilecek ve buradaki güneş gören e, büyük bir yaşam alanı e, ve aynı zamanda da bir vadiye açılan e, burası bir giriş niteliğinde gezinin giriş niteliğinde burası tamamen ortadan Kalkıp bir inşaatla sonra da nasıl yönetileceği, işletileceği belli olmayan bir inşaatla kapatılmış olacak. Dolayısıyla bu ilanla şu anda da bir proje onaylanmak üzere koruma kurulunda. O yüzden herkesin çok hassas bir şekilde bu konu üstüne gitmesi gerekiyor. Yani bu işin aslında düşünülmesi gerekiyor. Yani bu kadar acele bir kararla değil. Bunca zamandır işte Taksim için projeler var biliyorsun. Cami yapılmak istendi. İşte etrafında işte dalış tünelli yollar yapılmak istendi. Bu ta dalan zamandan beri gelen bir şey. Benim bildiğim bir var yani. Dolayısıyla yeni çıkmış bir şey değil. Dolayısıyla e, burada yapılmaya çalışılan şey aslında şu andaki duruma dikkati çekmek. İlan e, şeyde çıktı radikalde tarafta hürriyette ekonomi gazetesinde milliyette. E, posta çıktı zannedersem. E, ve bu ilan dönüyor şu anda. Burada şöyle bir şey var. E, Taksim'de kışlaya ha, 50 bin kere hayır. İşte yaşama ağaçlara e, nefes almaya evet diye. Ve yanında da 33 tane imza var. E, şeyi nasıl değerlendiriyorsun bu konuda e, hani e, ben e, mesela bu haberle ilgili internet gazetesinde takip ettiğim e, halkın tepkisi hiç e, sanki bizimle dediğimiz yani programdaki e, eleştirilerimizi bu ilandaki eleştiriyi hiç anlamıyor gibi yani hiç oralı değil gibi. Bambaşka bir hani aa ne kadar güzel kutlayan bir tavır var. Evet. Nasıl yani böyle mi kalacak? E, şimdi bir şey var. tabi aslında bütün bu e, sürecin içinde bir şiddet var. Yani Bu iş yani bu böyle bir kamusal programın ta başından beri yani modernleşmeyle birlikte aslında bu kamusal müdahalenin gerçekleşme biçiminde bir şiddet var. Ama bunu nasıl hani bu, bunu yani tabii anlayamaz? İstanbullular özellikle evet. belki Türkiye'deki insanlar evet. çünkü Taksim yani sadece evet. İstanbul değil Türkiye'nin bir önemli bir sembolü merkezi burada da uzun uzun konuştuk. Yani, bu, hani bu şiddeti nasıl hissetmediklerini ben anlayamadım yani hani Taksim'e. Çıkanlarda dahi böyle bir şiddet hissi yok yani orada mesela turistler daha bir yani e, bu şey görünce Şok oluyorlar ve hani ne yapacaklarını şaşırıyorlar ve kızıyorlar hani demin e, yolda gelirken ay, böyle evet, bir şu anda kızmış bir turist. Taksi şoförleri falan da hani sorundan etkilendiler. Oradaki esnaf <gülüyor> etkilendi bazı esnaf satışlarının düştüğünü söylüyor. Bir kısmı zaten oradan tamamen berhava edildi falan. Ama şimdi bu sonuçlara katlanan insanların tepkisi başka bir şeydir. Bir de bu kamusal müdahaleyi şekillendiren işleyişi tartışmak bir şeydir. başka bir şeydir. Şimdi bunu etkilenenler dahi eleştirimi işte çok ilginç. çok ilginç geliyor. bir hegemonik bir düşünce içindeyiz. Çünkü yani şöyle bir şey söylenebilir belki. İktidar karşılaşılan bir krizdi. Aslında burada bir kriz var. Yani modernleşmeyle birlikte bu müdahaleyi yaratmış olduğu bir kriz var. Öyle diyelim. Çünkü bu alanı işte çevik kuvvet işgal ediyor. Toparkular kullanıyor içine inşaatlar. Yani öznesi yok. Yani halkın adına buraya bakan bir özne yok. Ve bugün iktidar telafi yöntemiyle Buna yaklaşıyor. Diyor ki burası kullanılmıyor. Burası zaten iyi iş görmüyor. Atatürk Kültür Merkezi'ne de aynı şeyleri söylemişlerdi hatırlarsın. Ve dolayısıyla bunu yok edeceğiz. Yine kışla yapacağız. Kullanılacak. Yani bu kamusal alan krizini yıllardır antrepolar yıllardır boş duruyor. Kimsenin sesi çıkmıyor. 30 yıldır ne zamanki özelleştirilecek o zaman e, kıyamet kopuyor. Haydarpaşa çok kötü yönetiliyor. Yani çok şey. İşte Zincirlikuyu'daki karayollar arazisi inşaatı açıldı. 30 yıldır Yani kentin içinde büyük bir yeşil alan e, halka kapatılmış olarak duruyordu. Şimdi burası da aslında iyi yönetilmiyor. Bir kere koparılmış, bağlantısı koparılmış vadiyle değil mi? Araya Hilton yapılmış, şu yapılmış, bu yapılmış. İçine otopark olarak bir ara köprüye kadar araba doluydu. O arabaları dışarı at attırana kadar sivil toplum kuşlarının canı çıktı yani. O kadar çok uğraşıldı ki. Şimdi demek ki burası bir kere öznesiz kalmış. Yani kamusal alanları sahibi yok. Ve iktidar bu sorunu Osmanlı Kışlası'nı, iade edeceğim, kent yeri kazandıracağım, ihya edeceğim diyerek aslında karşılaşılan sorunu bu kamusal alan krizinin modernleşmeyle birlikte ortaya çıkan bunu demokratik bir yolla çözmenin yöntemini sadece ben halkı temsil ediyorum. O zaman demek ki Osmanlı mirasını ben buraya yaparım ve böylece bu şeye kendimce bir ilerleme getiririm. Aynı özelleştirme uygulamalarında olduğu gibi. Buna karşılık muhalefetin ne yaptığı çok önemli. Muhalefet de telafi yöntemini seçerse İşte rant politikası, AKP politikası diyerek bu krizi geçiştiriyor. O zaman vatandaşın karşısında iki tane grup çıkıyor. Birisi iktidar yanlıları, birisi de iktidara karşı olanlar. Dolayısıyla bu cephelerin dışında sivil bir perspektife yer kalmıyor. Çünkü iki tarafında hani bu memleketin asıl sahipleri biziz, bu kenti biz yağmalarız. mantığı hakim olduğu için dolayısıyla bu şey alanında vatandaşlara çünkü bu işi bu entelektüel meseleyi yani bu mekan politikasının temel sorunu sınıfsal çelişkisine vatandaşlar sırtlarında hissediyorlar tabii ki eşitsizlikle haksızlıkla bu tip uygulamalarla ama bu sürecin problematiğini sorgulayacak şey bir siyasi şeyin olması lazım mesela sol bir hareket olması lazım bunu çünkü sol sorgular yani genellikle dünyada bu tip siyasi tercihlere indirgeyen iktidar e, şeylerini, politikalarını sadece bir zihniyetmiş gibi ele alan e, statikçi yaklaşıma karşı sol bunun maddi temellerine şey yapar, sorgular ve bunu demokratikleştirmeye çalışır bu süreci. Bu olmadığı için bence Türkiye'nin birçok konusunda aynı perspektif eksikliği var. Yani özellikle hani e, taksimi e, kullanan 1 Mayıs'ta özellikle bu alanda boy gösteren ve önemli bir muhalefet olduğunu hissettiren bir sol var Türkiye'de ve bu mesela bu kesimden hiçbir tepki yok. Hani o da çok. birçok sol kesim de bu şeye katılmıyor. Çünkü yani burayı iktidarla bir çekişme alanı gibi değerlendiriyorlar belki bilmiyorum. Çok da fazla ilgi göstermiyorlar. Yani bu gene lüks konulardan biri. Yani bu iş işte bir küçük bir zümreyi ilgilendirir ya da bunlar işte iktidarla ...başka tür hesapları var diye düşünüyor olabilirler. Yani, o anlamda hani şehir politikası dediğimiz şeyin... ...hani gerçek politikadan ayrı düşünüldüğünü... ...tekrar tekrar belki de vurgulamak lazım. Yani evet, Gerçek evet. politika daha ideolojik. Hani Simgelerle bambaşka, ifade evet, ediliyor. E, Çanlıca camisi, Taksim kışlası gibi. Simgelere yansıyor ama... Orada bile tam evet. mekandan, mekandan dolayı değil... Yani simgeden dolayı dediğin gibi evet, ya olumlanıyor ya olumsuzlaşıyor. Yani bu iki de aynı rejimin bir parçası. Yani olumlama da aynı şey, olumsuzlama da aynı simgesel rejimin bir parçası. Çünkü o ulusalcı şeyin içinde e, sıkışıp kalıyor aslında. Ama aslında parçası. real politikte şehirde Tezahür evet. ediyor yani aslında bütün hani demokratik haklar evet. nerede durduğumuz vatandaşlık haklarımız <gülüyor> şehir üzerinden aslında bize dönüyor ya da dönmüyor ama biz nedense burada Hı. ne olduğu ile ilgili politik bir duruşta kesinlikle olmuyoruz. Bu şehirle ilgili bir politikliğimiz hiçbir şekilde yok. E bu semantik yani diyelim bu şehir şeyinin politikasını oluşturan semantik aslında uzmanların böyle dar alandan <gülüyor> üretmiş oldukları doğrularla temsil edilmeye çalışıldı bugüne kadar. Planlama işte kentsel dönüşüm çarpık şehirleşme her şey aslında bir tip yani seçkinler siyaseti haline getirildiği için halk bu alandan dışlandı. Yani işte kültür mirası konusunda mesela halk kültür mirasını hep kendisine karşı bir şey olarak, aydınların bir baskısı olarak algıladı. Doğa varlıklarının korunması da öyle yani. çevre hareketini de uzun süre böyle algıladı ama şimdi Tabii burada politikacıların da çok ciddi evet. başarısı olduğunu yani bu esas aslında var olan politikaları kendi uyguladıkları politikaları şehrin üzerinde uyguladıklarını çok iyi gizleme başarısı olduklarını da başarısında olduklarını. Hala. Da, bunu, evet, çok, bunu iyi çok iyi başarıyorlar. Ve... Şimdi bunu çok güzel bir örneği. Yani düşünürsek evet. bu iktidar zaten şehir evet. politikalarını çok iyi bildiği için bu kadar başarılı olmuş bir iktidar. Yani gecekondu politikalarını en iyi bilen, bunu en iyi yönetebilen bir parti olabildiği için zaten bugün bu kadar geniş bir tabana sahip olduğunu hani hiçbir şekilde biz real politikaya taşıyamıyoruz bunu bunu anlamıyoruz bunu anlatamıyoruz bunu paylaşamıyoruz yani bu, bu politikaların ne kadar hayatımızla ilgili gündelik hayatımızla ilgili olduğunu vurgulasak da sanki hani o ideolojik meseleler çok daha fazla biz ilgilendiriyormuş. Gibi Kesinlikle Tarımlar. bu yani yeniden üretilen şey dediğin gibi o sembolik alanda politikanın sembolik alanında gerçekleşiyor ama politikacılar bunu çok iyi farkında. Yani statü koruyan ve kendi şeyini kurumsal şeyini güçlendirmek için neyle mücadele ettiğini çok iyi biliyor politikacılar. Dolayısıyla mekan politik şeyine çok yakınlar çok iyi biliyorlar. İstersen çok kısa bir müzik arası verelim. Ee, bu Sonra arada, da şeye geçeceğiz. Evet, Konum okuluyla ilgili, arayalım. evet. The X dinliyoruz. crystallized. Paradise die I'm 60'dan dinledik. Crystalized. Konumuz Merve Bedir e, geldiler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, Merve Bedir, Hollanda Mimarlık Enstitüsü adına Galata Rum Okulu'yla e, yapılan bu yeni, yeniden işlevlendirme projesinin küratörü, Reset diye de geçiyor sanırım. E, yeniden işlevlendirme, Refunctioning diyelim. Refunctioning diye geçiyor. E, peki. Nasıl başladınız? Bugünkü şu andaki durumu nedir projenin? Aslında bu hani yani şu anda ikinci çalıştayı bitirmiş durumdayız ve sonuçlarını paylaşmış durumdayız kamuoyuyla. Ee, başlangıçta yani şey Galaterin Okulu'nun iade sürecini hani e, herhalde anlatmaya gerek yoktur. Onu herkes çok yakından biliyordur, takip ediyordur. Ee, biz hani okul e, yönetim kurulu ve toplum tarafından belirlenmiş bir kültür fonksiyonuyla programıyla yeniden işlerlendirme gibi bir e, amaç var ortada. E, fakat hani bunun nasıl olacağını, nasıl yapılacağını, nasıl bir yol e, takip edeceklerini bilmedikleri için ya da bununla ilgili deneyim kazanmak istedikleri için e, şu anda Geçici işlevlendirmeyle e, kullanım söz konusu. İşte bu dönemde hani Kutlatamanın sergisi vardı ya da İKSV'nin burada e, tasarım bienelinde yaptığı e, yani burayı mekan olarak kullanması söz konusuydu. E, yani bu sürece onlar geçici işlevlendirmeyle e, yeni fonksiyonun, kalıcı fonksiyonun, kültür programı çerçevesinde, kültür fonksiyonu çerçevesinde, kalıcı programın belirlenene ne kadar e, yaşanacak sürenin kendi yönetim biçimlerinin, yönetim modellerini bulma ya da yeni fonksiyonu bulma, yeni programı bulma e, amacı çerçevesinde hani bu süreci değerlendirmek istiyorlardı. Bunu biliyoruz. Evet, ee, şimdi biz, biz aslında de... programda evet. işledik. Bir giriş yapmıştık daha Hı -hı. önceki programlarda. İşte Vakıflar yasasındaki bu değişiklikle birlikte iade edilen mülkleri aslında bir ilk örnek Galata Rum İlkokulu öğrencisi de kalmamış. Fakat bu yeniden işlevlendirme meselesi tabii çok önemli. Yani bir şeyin buradaki kamusal alanın güncellenmesi aslında bir Atatürk Kültür Merkezi'nin güncellenmesi gibi çok benzerlik taşıyor. Ya da biraz evvel konuştuğumuz Taksim'deki bu Büyük Kültür Vadisi'nin yani işte genellikle bu mülkler iade edilince... azınlık vakıflarının tabi bugüne kadar geliştirmiş oldukları deneyim daha çok okulları ve kiliseleri yetimhaneleri finanse etmek çünkü devlete vergi ödüyorlar ama o vergilerden pay gelip de bizim kamu sisteminde olduğu gibi öğretmen maaşlarına ya da işte kiralara ya da işte ısıtma giderlerine bina yapımına inşaatına gitmiyor Lozan'ın bu 37. ile 44. maddesi maddeleri arasındaki haklar aslında bir bakıma vatandaşlık haklı olarak normalleşmesi gerekirken tamamen özel alana itilmiş. Bugüne kadar hep özel kuruluşlar olarak yönetmeye çalışmışlar. Hatta ismi bile özel okul diye geçiyor evet. bütün bu okulların. Evet. Dolayısıyla aslında bir kamu sistemi olmasına rağmen özel bir sistem gibi işliyor. İade edildiklerinde de genellikle işte bu çevremizde gördüğümüz vakıf mülklerinde olduğu gibi elden çıkarma, kiraya verme, satma. Yani bugün aslında Türkiye'deki hükümet ne yapıyorsa <gülüyor> kamu alanlarını bir bakıma ortaya çıkan değerlendirme biçimi de, değerlendirme tipolojisi diyelim. Bildiğimiz bu şeye dayanıyor. Özel şeyin gelir elde etme mantığına dayanıyor. Burada evet. ilk defa farklı bir şey yapıyor. Yani İstanbul'daki Rum topluluğu çok enteresan bir şey yapıyor. Çünkü bir parçada bu Hani Yunan milli kimliğinden bir parça da ayrı durduğu için belki bu sistem e, patrikhane vesilesiyle. Yani burayı bir e, şey olarak değerlendirip basit bir araçsalcı yarar kavramıyla değerlendirmek yerine ayakta tutarak kültürel anlamda İstanbul'a kazandırmak istiyor. Ama bu kültürel fonksiyon nasıl olacak? Çünkü folklorik bir şekilde de olabilir. Tarihten hiç e, beslenmeden tamamen neoliberal bir şekilde de olur. Kiraya vermek, kültür kuruluşu olarak. O yüzden bugün geçiciliği tanımlı etkinliklerle yani İstanbul BNL'e ev sahipliği yapıyor. İşte festivallere İstanbul'un bir takım deneysel anlamdaki uluslararası etkinliklerine ev sahipliği yapıyor. Ama aynı zamanda da bir master program çerçevesinde binanın kullanım performansının geliştirilmesi amaçlanıyor. Şimdi buradaki işte Hollanda Mimarlık Enstitüsü ile ilgili kurulan ilişki de bunun bir parçası. Yani bu deneyimi uluslararası boyuta taşımak için okul yönetimi Bir protokol imzaladı Hollanda'da. Evet, aslında orada müthiş bir potansiyel var İstanbul'da hani e, hakim siyasi ideolojinin e, kamusal alanı dönüştürme e, pratiği diyelim. Bir taraftan, bir taraftan da piyasa odaklı dönüşüm pratiği. Hani ve bunu ikisine karşılık müthiş bir e, alternatif model var burada aslında. Hani onun onun bir takdir edilmesi gerekiyor bir taraftan. Hani bir öyle potansiyel bir şey olarak var. var evet. evet. Bir taraftan da hani bu e, Korhan Bey geçen gün söylediği şey vardı neoklasik e, azınlıkların ya da Rum azınlığının neoklasik yapılanma biçimi. Oradan bir neoklasikten e, sanki neoliberalin kucağına düşme gibi bir durum da var. Hani öyle bir risk bir tehlike de var aslında. Herkes için var bu sadece evet, azınlıklar evet, için değil evet, yani. Evet evet evet, e, evet. Bütün politik şeyler için topluluklar için e, benzer şey var. Aslında bu neoklasiği biraz açmamız lazım. neoklasik aslında toplulukların kimlik politikaları üzerine hı hı. şekillenen ulus devlet içindeki varlıkları Osmanlı modernleşmesi dediğimiz aslında çok kültür dediğimiz yapı bu prototiplerin bir arada duruşuyla hem bir potansiyel hem bir zaaf taşıyordu çünkü ulus devlete benzi benziyordu onların modernleşme biçimi de fakat ulus devletle birlikte hiyerarşik otoriter bir şeyin içine eklemlenerek zayıfladılar hı hı. dolayısıyla aynı modelle bu sorunu çözmek mümkün değil artık yani aynı ulusalcı modelle bu şeyi çözmek yerine bugün bugün onun için kültürün ya da güncel sanat projelerinin böyle bir enerji üretimini değiştirmesi yani müzeler nasıl değiştiyse hani 19. yüzyılın müzeleri tamamen bu kimlik politikalarını inşa etmeye dönüktü. Okullar, üniversiteler buna dönüktü. Şimdi nasıl bundan işlevi tersine döndüyse aslında bu kimlik meselesine dikkate alarak yani yoksayarak değil ama nasıl modernleşebilecek ve nasıl açılacak Hı -hı. kapalı bir izolasyon şeyine get dolaşmaya dönüşmeden nasıl e, kendini var edebilecek bu çok önemli bir soru. Kesinlikle kesinlikle özellikle müze ve e, ulusalcılık ve hani onun dönüşüm sürecinin hani aynı biçimde bu e, toplumun değişiminin yansıtılması açısından gerçekten önemli bir örnek. E, biz iki çalışta yaptık bir tanesi bir ay önceydi. Kasım ayının ortasındaydı bir tanesi de yeni bitti Geçen hafta bitti Bir kolokyumla başladık Birinci çalıştaya Rum tarihi ve Galata diyelim Hani böyle bir başlık altında Etemel'den e, Elçin Macar, Ali Çokon'a Hasan Kuruyazıcı konuştular. O, o oturumun moderatörlüğünü Foti Soy yaptı. E, ardından kültür yönetimi e, ile ilgili bir oturum yaptık. Orada e, yani bu bir, bir günlük bir programda O oturumda da e, Osman Kavala, Görgün Taner, e, Also Aksoy. E, Hollanda'dan gelen, bizim getirdiğimiz yine program çerçevesinde getirdiğimiz Eva de Clark, Peter Kuster, e, Yunanistan'dan, e, e, Gulandri Vakfı'ndan, e, Gulandri Müzesi'nden, Kucumalis ve e, e, Selanik'ten. E, Bizans Müzesi'nden Agat 12 Çiripaku katıldılar. Direktörü galiba değil mi? Evet. Direktör. Ikisi de direktör. Ee, evet. Kuşo Mahallesi de Çelipaku da iki vakfında müzeli de direktörüydüler. Ardından da Yeniden İşleri ve Mimarlık gibi bir oturum E, yapıldı. Orada Korhan Bey vardı. E, Aykut Köksal <gülüyor> oturumunun moderatörüydü. Nevzat Sayın ve Hantum Ertekin orada konuştular. E, bu oturumun hemen arkasından iki günlük bir çalıştığa yaptık. Bir e, Galata bölgesi e, yürüyüşüyle başladık aslında. Onun arkasından hani ilk stratejilerimizi geliştirme. Bir aslında şey var. Hani, e, Rum okulunun e, bulunduğu yer tam bir ağın ortası Hani İstanbul, aslında şey Boğaz kesenden Bankalar Caddesi'ne, Keş'ten belki İstiklal Caddesi'ne kadar alanı tarayan bir orada müthiş bir e, A var ve gelişiyor da hani e, bir soylulaşma diyelim süreci var. Galata Port projesi var. Bütün bunların ortasında duruyor okul. Evet Meniriz döneminde bulvara dönüştürülünce evet. Kemeraltı Caddesi tabii o A biraz e, bo, koparılmış. Bir de mülklerde bir takım el değiştirmeler olmuş yani geçmişte tabii. Orada büyük bir aslında sosyal bir şey var. Sadece bir iş yeri değil orası. Aynı zamanda bir iskan bölgesi, kiliseler var, şeyler var, e, sosyal kurumlar var, okullar var. Evet, yani bir gelişim de var. Hani Bahçeşehir Üniversitesi'nin bir bölümünün oraya geleceğini biliyoruz. Sabancı Üniversitesi'nin böyle bir gelişim olduğunu biliyoruz. yani halihazırda hazırda pek çok lise var bir de bankalar caddesiyle tabi orayı birleştirirsek Aha. orada da tabi çok büyük bir dinamizm var bir taraftan şey anlamda turizm otelcilik neoliberal bir şey baskısı var kamu mülkleri satıldı yani özelleştirildi Sümerbank binası falan diğer tarafta da işte Osmanlı Bankası Müzesi'nde olduğu gibi saltta kültür alanına doğru bir gidiş de var İkisi arasında. Bu biraz Perşembe Pazarı'nın da şeyini etkiliyor. Ee, gene bu Hollanda'dan gelecek bir e, şeyle gene bir ekiple bu tamam, sefer de evet, e, Perşembe Pazarı Karaköy Meydanı falan o civarda gene çalışılacak. Bu da bu projeye bir parça. E, eklenebilir. Aslında evet birbirleriyle kesinlikle ilişkilenebilir evet. iki projede. E, bu birinci çalıştay hani işte bu yani strateji geliştirme diyelim hani e, Kemeraltı Caddesi'nin yani Kemeraltı Caddesi aslında trafiğin en yoğun olduğu zamanda e, caddenin iki tarafını birbirine birbirine ulaşa iki tarafından birbirine ulaşabildiğiniz bir ortam sunuyor. Siz ortasından bir Geçen bir tramvay hattı var. Hani e, Gerçekten iki tarafı birbirinden koparıyor. E, bu durumda aslında okul örneğin arka mahalleyle diyelim. Daha çok ilişki kurabilecek Sırtını durumda. Oldu. Sırtını dönmüş durumda mahalleye şu anda. Hani yani. o, e, arka mahalleyle diyelim. Nasıl ilişkilenebilir? E, bu ağın ortasında nasıl durabilir? Çünkü hani aslında kendi seyirci kitlesinde oluşturması gerekmiyor. Hani kentle ilişkileneceği noktada. Hani bu, bu, bu bakımlardan bulunduğu bölge içinde değerlendirmek. Hani burada şey diyelim bir zaman aksı bir de mekan aksı aslında. Yani zaman aksı da hani yarından itibaren başlayan süreçte 20 yıl sonra 30 yıl sonra ne olacağı? Hani okulun bulunduğu bölgeye tutunma stratejisi ne olacak? Aslında bunun en güzel şeyi de belki esneklik. Yani mimariyi öyle bir ya da programı öyle bir kurgulamak ki orada oluşabilecek değişime yani dönüşüme ayak uydurabilme potansiyelini değerlendirmek. Bir taraftan bu bir taraftan binanın kendi gereksinimleri hani onarıma ihtiyacı var çok basit şey bir yangın merdivenine bir asansöre ihtiyacı var. E, bu kotun, yolun kotunun değişmesinden ötürü dükkanlar ortaya çıkmış. Bu dükkanların nasıl kullanılacağıyla ilgili bir soru var. E, çatıda müthiş bir teras var bunun nasıl kullanılacağıyla ilgili bir soru var. Hani Bu tip e, aslında binanın kendi içindeki şeyleri de var. Hani e, Değerlendirilmesi gereken e, mimari e, soruları diyelim ve potansiyeli var. Bir de bir taraftan da ait olduğu toplum var. Hani bu to toplumu nasıl temsil edecek? Bir, taraf, hani bir taraftan o toplumu temsil etmesi gerekiyor. Bir taraftan kentle bütünleşmesi gerekiyor. Hani böyle bir amaç da var. Lucky Wingas Rumveder'in başkanı şey demişti hani biz buranın kültürler avlusu olmasını istiyoruz demişti. Bir taraftan böyle bir şey var. Bir taraftan da yönetim kurulunun bahsettiği hani biz buranın ait olduğu toplumda temsil etmesini istiyoruz. Çünkü aslında ilk iade edilen bina ve bu açıdan da önemli onlar için bir değeri var, sembolik bir önemi de var. Evet, Rum tarihinin aslında kentteki izlerinden çok önemli izlerinden biri. Evet. Dolayısıyla bu açıdan da dikkate alınması gereken çok önemli bir kültür yapısı. Bir evet. yandan da ne kadar çok kullanıcısı olursa binanın, bu Bu kültür mirası da bu kadar çok insana e, ulaşmış olacak. Yani e, Eğer daha içeri kapalı bir şekilde yani sadece bu grubun e, bir binası olursa daha kısıtlı e, sayıda insanla iletişime geçecek. Ne kadar çok izleyicisi, uluslararası izleyicisi olursa, e, yurt içinden izleyicisi olursa, şehir içinden o kadar e, aslında e, Rum kültür mirası, Şehre yayılacak, dünyaya yayılacak. İstanbul'un kültürü mirası. Kesinlikle bu da tartıştığımız konulardan bir tanesiydi. Hani ne kadar ne kadar nasıl kapısını açtığı aslında. Bir taraftan da mesela bu iki çalıştığı arasında biz bir takım görüşmeler gerçekleştirdik. Hani toplumun önde gelen isimleriyle diyelim. Mümkün olduğu kadar ama çok kişiye de ulaşmaya da çalıştık bir taraftan. Ee, bir fikir şeydi mesela hani mutlaka binanın içinde kalıcı sirkülasyon sağlayacak aktivitelerin buraya yerleştirilmesi yani bunun illa hani kültür e, arayüzü olan e, ama kalıcı sirkülasyon sağlayacak aktivitelerin e, yer alması binada. Hani bu aslında oranın işte yaşaması ve hani e, karşılaştığı kitlenin çeşitliliğini artırmak anlamında önemli bir öneri. Tam olarak mesela neler vardı aklınızda bu aktiviteler deyince? Bir örnek hiç öyle şeyler de geldi mi? Yani Ölümler. işte örneğin bu birinci gün kolokyumda yaptığımız bilir kişi fikirleri diyelim. Daha çok burayı çok işlevli ele almak üzerineydi. Yani yine kültür dediğimiz gibi arayüz olacak ama bunun dışında örneğin Rumların 57 vakıfı mı vardı? Yani bu vakıfların burayı kullanabileceği. bir şey olabilir. hani Bir, bir, bir, bir e, fonksiyon, bir programlama olabilir. Bir programlama e, e, sınıf katlarıyla işte tiyatro salonunun olduğu katın, çatı katının ayrı kullanımı ile ilgili olabilir gibi bir şey önerildi. Biz bir süre bu tiyatro salonu e, ile ilgili kısmı sergi, e, geçici sergiler için kullanılması gerekiyor. Ben burada e, bir parantez e, <gülüyor> açabilir miyim? Çünkü e, dinleyiciler belki Mekan özelliklerini, yapını tam olarak bilmiyorlar. Hmm. <gülüyor> Burada e, aslında mekansal e, şeyi açısından da yapıya baktığımızda farklılıkları açısından e, demin Mervin'in e, temas ettiği alttaki dükkanlar ve onun üstünde hemen yer alan çok büyük bir kamusal alan. Yani okulun bahçesi olmadığı için orada çok yoğun bir yapılaşma olduğu için böyle çok enteresan bir mimari çözümle havaya kaldırılmış altı boş bırakılmış bir bina bölümü var. Burası da geçmişte zaten bir sosyal aktivite merkeziymiş. Yani sadece okul için değil. Aynı zamanda da bölgenin insanların gelip burada şenlik yaptıkları, kutlamalar yaptıkları, yemek yedikleri... ...aslında bir parça mezunlar günüyle falan bu canlandırıldı. Biyana'nın ana mekanı alan. A, a, bu evet. alttaki büyük salon. Bir de tabii Merve'nin demin işaret ettiği... ...yani arada üç tane de sınıf katları var. Yaklaşık 4000 bin metrekarelik bir ara hı hı. alandan söz ediyoruz... Üstünde de bir şey var. Teras evet. var ve bu teras da aslında şeye sürekli işte bu nasıl sirkülasyon kalıcı evet. sirkülasyon için asansör yapıldığı takdirde tabii muazzam bir potansiyel sunuyor. Hani biraz Atatürk Kültür Merkezi'nde de yapılması istenmişti. Üstünde böyle cam bir kutu koyup yani binayı o sayede yaşayabilir kılmak 24 saat. Burada da aslında öyle bir fikri dile getirmek için potansiyel şeyler var. Üst bölüm ve alt bölüm. Ve evet o fikir galiba benimselmiş durumda da hani çatıda e, yani insanların binayı kullanmasını sağlayacak kalıcı bir aktivite olması. Bu bir restoran mı olacak? Ne olacak? olacak. Kafem olacak ya da daha farklı bir şey. Eee Şimdi bir böyle bir birinci gün işte yaptığımız kolokyumda bilir kişilerin diyelim ve mümkün olduğu kadar aslında Rumlardan katılanlar da vardı. Onlar da fikirlerini belirttiler. Bir de birinci ve ikinci çalıştayın arasındaki dönemde işte toplumdan birileriyle konuşmak. Orada öne çıkan fikirler de örneğin dil okulu hmm. Bir fikir, çok baskın bir fikir olarak aslında öne çıktı. Bir fikir araştırma merkezi. Yani örneğin üç aylık periyotlarla kullanılan bir araştırma merkezi. Ama hani misyonunu belirleyen bir araştırma merkezi. Örneğin tarih. Aslında şey böyle çok ilginç şeyler de çıktı aradan. Böyle sinemayla ilgili. tamamen sinema ile ilgili çalışmak gibi. Görsel <gülüyor> İnşallah diyorum ben. <gülüyor> Sanatlar ve sinema. Ya bugün Mert. yani kaçınılmaz bir şey. bir şey tabii görsel sanatları dışlayamayız yani. Bir şeyi vurgulamam lazım. Ee, bir şekilde hani buranın okul olduğu, hani bir devamlılığı. Sadece metaforik olarak değil, evet Hı. hani orada bir yani bir şekilde eğitim ya da işte benzeri bir programlamayla... Buranın bir okul olduğu e, nun yaşatılması yani o, o fikrin yaşatılması e, da aslında öne çıkan fikir e, görüşlerden bir tanesiydi toplum tarafından. Bu dil e, yani Yunanca mı yoksa evet, evet, evet, e, aslında evet, Rumca. Ha, Türkçe de olabilir yani şey de olabilir değil mi? E, çünkü şu anda öyle bir program da var için, hem Türkçe evet. hem Rumca karşılıklı olarak. Evet. Bilmeyenler için de Türkçe öğreten bir okulda olabilir. Aslında kaybettiğini geri almak gibi bir şey denebilir. Yani bugüne kadar okulun aslında bütün kaybettikleri neydi? Bu neoklasik dönemin şeyiydi, sorunuydu. Şimdi bunu güncel sanatla geri kazanabilir. Aynı patikayı izleyerek sanki kurulmuş bir yay gibi potansiyel olarak aslında bağrında taşıyor okul bu gizil gücü diyeyim. bir de tabii bu şey çok bir, bir kısa bir şey hı. hani bu araştırma merkeziyle bu olduğunu da alakası evet. eski hani bir Rumca var yani Tam, bu Yunanca değil hani evet. böyle bir antik Yunanca deniyor evet. evet yani bu farklı bir mutlaka hani bu kültürde şu anda hiç farkı, fark etmediğimiz ama biz hepimizin yaşantısının bir parçası olan çok önemli şeyleri var. Mesela bu, burayla ilgili bir araştırma bölümü de olabilir. Harika evet, şeyler çıkar. Anda... İstanbullulukla ilgili acayip bir e, boşluk var orada. Koparılmış bir tarih şey var. O, o bağlantılar da kurulabilir mesela. Kesinlikle hani o e, elçiliğin e, pardon konsolosun bir kültür merkezi var. E, İstiklal Caddesi'nin yolun diğer tarafında. O e, Orada mesela dil dersleri veriliyor ama o yani bayağı dil dersi. Hani sizin bahsettiğiniz daha geniş kapsamlı bir şey. O, o bu, bu şekilde olduğu gibi e, okula taşınabilir ve e, bir araştırma merkeziyle de genişletilebilir, zenginleştirilebilir aslında. Yani okulun müthiş bir potansiyeli var. E, ve hani şey de var, yani bütünüyle 4-5 katın diyelim kültür... Kültür ile programlanması biraz zor görünüyor hani fizibilitesinin yönetiminin sağlanması açısından da yani dolayısıyla hani arada böyle bir sınıf katlarında aslında tam da tasarlandığı amaca uygun bir şeyle kullanılması bir programla kullanılması okulun avantajını olacak gibi duruyor ama tabii bütün aslında hep vurguladığımız şey doğdu yani en sonunda bütün kararı Rumlar verecek hani. Bunlar hep bu şey, altyapı çalışmaları diyelim. Evet, şeyde ki şimdi şu aşamada mesela projeler bir şekilde okulun kendi dışında gelişiyor ve okulla ilişki kuruyor. Ya da bu kurumsal stratejik ortaklıklar aslında bir parça karşılıklı. Ama ileride yani okulun bu esnek kullanım modelini daha geliştirerek kendi stratejisine göre bazı fonları bulmuş... projeleri geliştirmiş kurumlarla işbirliği yapması olabilir Örneğin Akdeniz Enstitüsü ile mesela şu anda bir ilişki kuruyor Hani mutfak sanatları konusunda Mesela bu çatıdaki olay tamamen işte bütün Akdeniz bölgesindeki işte şeyin dışında kalmış modernleşme süreçleriyle bir şekilde ilişki içinde olan ama çok önemli bir alanı mutfak sanatlarını mesela şeye taşıyabilir bunun gibi Kesinlikle. aslında bir takım projeler yani Okulun kendi projeleri gibi değil, aslında ortaklıkla elde edilmiş projeler de olabilir. Yani böyle bir açıklık ve iletişim imkanı olursa okul çok daha güçlü bir şeye sahip olacak. Çok da reklam olabilir böyle bir projenin <gülüyor> Akdeniz mutfağı. Kesinlikle o da bir, yine başka bir konuştuğumuz konuydu. Hani bu geçici işlerlendirilen süreç, aslında mesela hani bu okul için bir model olabilir aslında. Sadece geçici işlerlendirmeyle devam eden bir e, kurum. Ee, bu zor görünse de şu anda hani en azından bu süreci e, kullanmak ve hani bu e, alternatif diyelim ya da yeni farklı e, programları oraya yerleştirmek ve bunun bunu yönetebilmek hani e, ve onu belki biraz markalaştırmak diyeceğim bir, ama hani Negatif katıpanınla değil mi? Evet. <gülüyor> Yani negatif olma riski hep taşıyor zaten hani öyle bir şey de var oranın. Ee, çünkü inanılmaz popülerleşen hip yani baya gelen bir yer orası şu anda Galata bölgesi yükselen bir yer. Ee, dolayısıyla hani hip ve popüler olma riski de her zaman taşıyor aslında o anlamda. Ama o geçiciliği yönetebilirse eğer iyi yönetebilirse okul aslında orada ismini de hani oturtabilir bu dönem içerisinde bu süre içerisinde. İstanbul'a bir armağan gibi. Hayır burada şimdi çok enteresan bir paradoks var. Hani burası mesela otele çevrilse kimse tartışmaz. Evet. Çünkü ne olacak? Gelir elde ediliyor. Hani niye? İşte okullar var, şu var, bu var. Gelire ihtiyaç var. Hani şimdi şu köşede Surpagop Vakfı'nın yaptığı büyük inşaat ya da Karagözyan Vakfı'nın yaptığı inşaat gibi, Balıkların Vakfı'nın işte mülkünün değerlendirmesi gibi son derece mantıklı gelir elde etmek için bir şey. Ama burada başka bir şey deneniyor. Şimdi sorun da tam burada başlıyor. Hani bunu kimsenin kötü yapma hakkı yok. Yani öbür konularda tartışma dışı. Kimse konuşmuyor. Nasılsa para kazanılacak. O kutsal bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Halbuki burada yani kültür deyince peki bunu bu sefer e, hani şeyin hükümetin çalmaca cami yapması gibi bu sefer tam tersine ideolojik bir şeye mi kavuşacak? Yani kültür bu anlama mı geliyor? Yani Türkiye'de bütün... ...kamu arazileri, alışveriş merkezi oluyor, rezidans oluyor... ...peki geriye ne kalıyor? E camilerimiz var. Kültürümüz. Evet, kültüre <gülüyor> bir tek kültür. cami kalıyor. Kamusal kültür alanı cami kalıyor, başka yer kalmadı... ...hepsi özelleşiyor. Şimdi buradaki paradoks da bu. Kültür dediğimizde aklımıza ne geliyor? Tamamen folklorik, bu neoklasik... ...yeniden inşa, tarih inşası mı yoksa bu tam tersine... ...bu toplum, bu sivil toplum grubunun... ...bugüne kadar aslında zayıflamasına yol açan... bu şeyi sorgulamak ve buna karşı bağışıklık kazanmak mı, direnmek mi? Şimdi burada çok önemli bir şey var. Eğer basitçe kültür dersek, cami örneğindeki gibi yani bunu sadece bir simgesel bir şey indirgersek bugüne kadar kaybetti. Bu topluluklar bu yüzden kaybetti. Milliyetçilik öyle bir ağır bastı ki devletin şeyi içinde eritildiler. Yani Lozan'ın en temel şeyleri bile tanınmadı aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu anlaşması. Şimdi i̇şte burada çok enteresan bir yeniden filizlenme, yani yeni bir şeyi filizlendirme imkanı olabilir. Bu İstanbul için büyük bir şans tabii. Yani deney olarak. Kesinlikle. Ya yani umarım hani şimdi biz bu iki çalıştayla bu şeyi bitirdik aslında. Hani projenin bu bölümünü bitirdik. Bundan sonra nasıl devam edeceğimize seneye karar vereceğiz. Ocak ayında karar verilecek. Evet. ama şu şunu söylemek ederim. lazım yani seneye dediğiniz zaman 2013 yani bu, bu ay evet, <gülüyor> gelecek ay bu, bir çok yani, mimarlık grubunu harekete geçirdiler ah, evet. şimdi bu şey açısından da yani işte doğrusu budur tek proje budur bu işte bina böyle restore edilir falan değil çok farklı alternatifler birbiriyle yarıştı ve birbiriyle iletişim, iletişim kurdu evet. ve yani mesela Rum topluluğun <gülüyor> sorunları istekleri falan mimarların pek yapmadıkları işler de yapıldı yani Türkiye'deki bina resmi çizen mimarların hiç ilgilenmedikleri yani görünmeyeni ortaya çıkarmak yani görünene cevap vermek değil de aslında böyle e, şeyleri sorgulamak koalisyonlar nasıl olabilir bunları düşünmek çevredeki kültür merkezleri yapılarını. İstersen bundan da biraz. Tamam e bu, bu, bu çok önemli bu hatta aslında başka bir yere götürüyor olayı hani mimarlık mesleğinin sınırları ya da mimar ne yapar ne yapmaza götürüyor olayı belki ama e, yani biz bir defa şöyle hani e, hem burada pek çok kişiden destek aldık e, kültür yönetimi anlamında e, Ayça İnce bizimleydi Osman Kavala bizimleydi e, zaten okulun danışma kurulundalar. Ee, onun dışında yani şu anda ismini hatırlayamayacağım ama pek çok kişiden burada destek aldık bir de biz bizimle beraber iki kişi de hani biri yer ve programlamayla ilgili biri de hani bu seyirci geliştirme ya da user e, aspects diyelim e, kullanıcı e, e, geliştirme diyelim e, ile ilgili. Uzmanlar da getirdik yanımızda. Hani sadece mimar mimar işi değildi. Hani bir defa onun altını çizmek isterim. Ama diğer taraftan da hani hem İstanbul'dan, hem Yunanistan'dan, hem e, Hollanda'dan mimari ekiplerle beraber bu vizyon geliştirme çabası'nın e, nı, nın altını doldurmaya çalıştık. Hani e, bir çerçeve çizildi. Hani okulun hemen yarın Yapmakla başlayabileceği şeyle yönetim modelinden işte bakımına finansına programlamasına kadar bir de hani yani yarından itibaren başlayabileceği ve 20 yıl belki ya da 5 yıl 10 yıl 20 yıl ya da yani uzun vadede kullanabileceği yönetim modeli programlama ve hani bunun finansmanı ile ilgili hani gerçekten çok genel bir çerçevede projeye mimari projeye odaklanmadan okul için nasıl bir e, aslında mimari vizyon geliştirebiliriz'i de sorguladık. Yani ö, hani bu, bu, bu model aslında, bu, bu çalışma yöntemi, bu çalışma modeli de bence İstanbul için çok e, ilginç bir öneri. Çünkü çok fazla bu tarz aslında boşta duran, bir türlü işlevlendirilemeyen mekan alan bina var hiçbirisi de bu şekilde düşünülmüyor yani en azından bir girişim var burada çok büyük bir girişim var Umarım Hani bu anlayışla devam eder Hani burada muazzam bir potansiyel var ve bir yandan da hani şehrin en önemli en hızlı gelişen bir bölgesinde olması da çok etkileyici evet. bir durum yani bu Göz önünde olacak. Yani gerçekten senin dediğin gibi pek evet. e, yanlış yapma şeyi yok. Şansınız, Şansınız yok, yok. kesinlikle. E, şey bu hani yani bu çalışma yöntemi gerçekten pek çok farklı binada e, özellikle de şimdi diyelim azınlıklara iade edilecek e, potansiyeldeki pek çok binada e, aslında... Tekrarlanabilir, kullanılabilir ve bence de işte o en başta söylediğimiz hani piyasa odaklı ya da e, hakim ideoloji odaklı kamusallığının dönüşümü pratiğine karşı bir alternatif olarak kullanılabilir. kullanılabilir. Tabi iktidar tarafında da aynı sorun var yani Türkiye'deki neoklasik politika alanında da aynı sorun var çünkü o da kendi şeyinde böyle bir dönüşüm yapmak zorunda. Yani kültür merkezleri yönetilemiyor. Kamu alanlarının öznesi yok. Yıllardır bu sorun var. Yani <gülüyor> ne bileyim yani bu yeni bir krizde değil. Bir alan krizi var Türkiye'de. Ve dünyada var. Buna çözümler aranıyor. Çeşitli deneysel işte mimarlık e, şeyin düşünce a, şeyini açarak bu eski modeldeki böyle teknik bir cevapla bunu karşılayamıyor. Ama Türkiye'de iktidar problemi hala da kendi seçkin sınıfını üretme meselesine odaklandığı için bu sınıfsal asimetriyi merkeziyetçi bir politikayla çözme anlaşmasına dayandığı için Türkiye'deki iktidar tarafında bu anlaşılmıyor. Bu sorun çok bariz olmakla birlikte yani bir türlü anlaşılamadı. Mesela Atatürk Kültür Merkezi'nde anlaşılamıyor. Kültür mirasının korunmasında anlaşılamıyor. Dolayısıyla yeni bir seçkin sınıf inşa etmek için gözü şeyi görmüyor iktidarın. Böyle bir problemi görmüyor. Ama diğer taraftan azınlıklar için böyle bir durumu görme imkanı var. Çünkü onlar bu azınlık meselesini çözmek zorundalar. Yani azınlık şeyinden kurtulmak zorundalar. Bastırılmış olma halinden. O zaman iktidardaki hem kendilerinin ne nasıl, hem nasıl algılandıkları evet. e, böyle bir durum var. Çünkü öyle de hissediliyor yani hissedilmemesi mümkün değil e, sanırım. Temel <gülüyor> problem bu bence. Ya yani benim algıladığım. Herkesin tabii başka türlü bakabilir ama hani Türkiye'deki <gülüyor> kamusal alan krizine bakıldığı zaman Yani Cumhuriyet'in başından beri gerçekleşen bir vatandaşlık hakları meselesine bakıldığı zaman mekan politikaları bağlamında burada çok basit bir şekilde bu krize aslında bir cevap verme imkanı var. Bu da sadece Rumlara dönük bir şey değil aynı zamanda tabii İstanbul için de bir fırsat. Aynı şey tabi ki e, Kumkapı'daki Borotman Kilisesi için de geçerli, e, Mayor Sinagog yani bütün bu mülkler için geçerli. Buradan mesela biz cami tartışmasına da bir bakış getirebiliriz aslında. Yani o, o bu, dolayısıyla herkes ilgilendiriyor ama şu anda tabii bir sorumluluk var. Çok e, büyük bir sorumluluk var. Çünkü cemaat adına, sivil toplum adına bu işi yöneten insanlar üstlerine çok büyük bir sorumluluk aldığını, fark, aldıklarının farkındalar. Sürekli şeffaflık içinde, sürekli haberleşerek toplulukları adına yapıyorlar. Çünkü kendi adlarına yapmıyorlar. Çünkü buradaki Özel statü yani vakıf statüsü onların en büyük ayak bağı çünkü kamusal alan tanımına girmiyor vakıf deyince özel kuruluş ama bir taraftan da sivil toplumu temsil etmek gibi sorumlulukları var ama bir taraftan da şansları var çünkü Türkiye'deki kamu yapılanmasının bir parçası olsaydı bu o zaman da bildiğimiz Daha bürokratik yollarla Deşler. bütün mimarlık hizmetleri alınacaktı ihaleler yapılacaktı falan. Bunu çok yaşadık mesela Vorodman'da da işte kültür başkenti programı aslında bir bakıma buna bir yarı açmaya çalıştı. Yani başka bir mekanizma kurmaya çalıştı ama bunu kimse anlamadı galiba. Şimdi burada da benzer bir durum var. Resmi olarak kamu kurumu olsa işte il özel idaresi bir yapar öbürü bir namlesini yapar. Üzerine hiçbir kontrol kalmaz. Kültür bakanlığı tarafından da yönetilir. Anadolu'daki birçok e, kamu yapısı gibi. Oysa ki burada özel kuruluş olmanın getirdiği bir dinamizm var. Ama bir taraftan da bunun da bir kamusal boyutu var. Bu çok enteresan bir şey yani ikili karşılaşma. Kesinlikle. Ee, yani bu kültür özellikle kültür programını kültür e, e, fonksiyonunu bir amaç olarak belirledikten sonra da hani onun getirdiği bir hani kaçınılmaz bir kamusal e, temsiliyet durumu da var. Um, bir de Yunanistan'la bağlantısı da aslında çok ilginç o Yunanistan'daki şey de oradaki bir sürü mimarı ve kültür üzerine çalışan insanları da ilgilendiriyor, i̇lgilendiriyor. i̇lgilendiriyor. mezunları da var tabi Tabi evet, <gülüyor> den evet, evet kendi hani e, toplumun ilişkisi hani Rumların ilişkilerin e, buna e, yol açtı hani e, yani hem aslında orada örneğin Gulandri vakfı e, önemli bir e, atina'da önemli bir merkez e, Çağdaş Sanatlar Merkezi yani hani onların deneyimlerinden faydalanmak anlamında da e, iyi oldu bizim için. Bir de hani kitlesini artırmış oluyorsunuz tabii. Yani daha çok iş tarafından duyulup daha çok iş tarafından feedback geri dönüş alıyorsunuz. O açıdan da bizim için çok avantajlıydı. İşte bu kamusal ee, bir şey olduğunu gösteriyor. Evet. Yani okul sadece küçük bir vakıf tarafından aslında yönetilen sorumluluğu öyle olan bir şey değil. Geniş kamusal bir alana oturuyor. Evet, biz evet, programın da sonuna yalnız, geldik galiba. bitirmek evet. durumundayız ama Son. tam dediğiniz gibi şey, Venedik var. Venedik evet. Bienali'nde imzalanan da Hollanda ile ilişkili bir sunum programı İstanbul evet. var. Evet, evet. evet. Venedik'te üstelik açılış etkinliğiydi yani. Evet. Tam inügurasyon etkinliği olarak evet. Hollanda pavyonunun ana etkinliğiydi. Evet. Okulu. Ya şey çok çok keyifli başladı süreç. Ee, güzel şeyler de yaptık. Ee, umarım hani biz İstanbul'un öyle bir şey var kaderi var iyi başlayan şeyler çok fazla devam etmiyor umarım bu kaderi de yeniriz evet. <gülüyor> evet çok teşekkür ederiz çok teşekkürler Efendim. ben teşekkür ederim, ben teşekkür ederim. Ee, biz e, destekleyicilerimiz Serhat Tolgay ve Hilal Önü de çok teşekkür ederiz bu haftalık bu kadar diyoruz hoşçakalın